Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani siz dünyadayken Allah'a şerik olduğunu iddia ettiğiniz sefaçilerinizi de yanında görmüyoruz. Gördünüz ya aranızdaki bağlar bir bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı.